Sevgili izleyenlerimiz, hayranlar, diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir söz hakkı programımızda tekrar efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları efendimize yöneteceğiz. Evvel alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle ona hamd olsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan odur. Salatü selam Allah'ın nebi, Resul'ün üzerine olsun. Resul-i Efendimiz'in ehlibeytinin ve ashabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Öncelikle bir izleyicimiz. Hocam aile izliyoruz. İkinizi de çok seviyoruz. Ebe'min bir sorusu var. Teheccüd namazı saat kaçta kılınır? Babamın beli ağrıyor. Babama da dua et demiş efendim. Vahdubillahi minashaitan rajim. Bismillahi ve vel ve, ve namazı saat kaçta kılınır? Geceyi üç'e bölmek lazım. Üç'e. Son üçüncü bölümünde kılınır, bununla beraber yatsıdan sonra da kalabilir. Eğer uyuyup uyanmayacaksa evet hemen yatsıdan sonra kalması gerekir. Yoksa gecenin üçte ikisi geçtikten sonra daha uygun olur. Bütün kardeşlerimizin mutlaka gece namazına kalkmaları gerekir. Kalkamayanlar buna kendini alıştırmaya çalışmaları lazım. Önce biraz zorlanırlar sonra artık geceleri kendileri uyanır, gece namazını bırakamazlar. Sadece teheccüd değil tabi, hem iki rekatan, ikişer sefer, iki rekat, iki iki dört rekat gece namazı kılsın kardeşlerimiz. Bununla beraber bir de zikir yapmaya çalışsınlar. Allah demeye, la ilahe illallah, hey ya hay demeye çalışsınlar. Bir de tefekkür etmeye, Allah'ın ayetleri üzerinde ya da Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür etmeye çalışsınlar. O anda Rableriyle sohbet etsinler. istifar etsinler, tövbe etsinler. Rablerini tesbih etsinler, tekbir etsinler. Rableri ile konuşsunlar. Allah'ın cemalini isteyenler için bu mutlaka gereklidir. Bununla beraber perdeler gece asılır. Gündüz açılmış olsa bile o gecenin bereketidir. O geceden kazandıklarıdır. Allah öyle buyurmuşta ait kerimede. Evet, tercüme namazı için, gece kakanlar için, Allah'ın cemalini isteyenler için bu gereklidir. Evet, mutlaka gece kalkıp hem tercih namazı kılacak, Rabbini zikredilecek, tefekkür edecek, Allah'ın ayetleri üzerinde, isimleri üzerinde tefekkür edecek ki o müşahadeyi hak etsin. O tecelliyi hak etmiş olsun. Bu onun duasıdır. Nasıl ki, <gülüyor> Resulullah Efendimiz buyurdu, buyurdu ki, Rabbim buyurdu ki, gece olduğunda herkes sevdiklerine koşar, evine döner. Beni sevenler de kuşların gece yuvasına döndüğü gibi, onlar da geceyi bekler. Benimle olmak için, beni zikretmek için tefekkür etmek için, benimle sohbetini yapmak için geceyi bekler. Geceyi beklememiz gerekir. Rabbimizle olmak için, sohbetimizi Rabbimizle yapmak için bizim de geceyi bekleyip evet, Rabbimizle sohbetimizi yapmamız lazım. Göreceğiz ki gönlümüz bambaşka bir hal alır. Allah için uykumuzu bozmuşuz. Nefsimize taviz vermemiş, nefsimiz, bedenimiz uyumak istiyor ama uykumuzu bölmüşüz veya hiç uyumamışız. Duruma göre tabi herkes ya gece uykusundan uyanıp onu yapar ya da uyumadan, o fark etmiyor. Ama böyle sabah namazına yakın yarım saat önce ya da bir saat önce uyanırsa hem tecrüt namazını kılmış olur, hem ibadetini yapmış olur. Rabbi ile beraber olmuş olur. Ezan okununca sabah namazını da kılar, ondan sonra uyur Ya da böyle yapar, en uygunu böyledir. Gecenin son bölümü imsaktan yarım saat, bir saat önce evet kalkması yeterlidir. Bu arada sabah namazını kılar, öyle uyuyor. Evet. Efendim, Kırıkkale'den bir izleyicimiz geceleri uyuyorum, ibadet yapmak istiyorum bunun için ne yapmam lazım? Uyumamam için uykuma sürekli yenik düşüyorum demiş efendim. Evet. Uykuya yenik düşebiliriz. Vücut buna alışık olmadığı için bu zaten böyledir. Uykunun en ağır olduğu andır. Gecenin o üçte ikisi geçtikten sonra bütün mesele uykumuza hakim olabilmektir. Allah için o fedakarlığı yapıp uykumuzu bozmaktır. Rabbimizle olmayı uykuya tercih etmektir. Bu Rabbimiz için, Rabbimizle olmak için yaptığımız fedakarlıktır ki bunun karşılığını mutlaka alırız. Şöyle hesap etmek lazım. Bir sevdiğimiz olsa <gülüyor> gecenin şu bölümünde eğer uyanırsan Benimle sohbet etmek istiyorsan, beni görmek istiyorsan, kahman lazım dediğinde, kahıyor muyuz? Kahars. Ata belki gece uyuyamayız. O anı kaçırmamak için. <gülüyor> Resulullah Efendimiz buyurdu. Ali Allah gecenin bir bölümünde dünya semasına tecelli eder. Buyurur ki, yok mu benden isteyen, dünyayı isteyen, sahat isteyen, cenneti isteyen? nimet isteyen, sağlık isteyen, en sonunda yok mu beni isteyen buyurur. İşte gecenin bir bölümünde kalkıp, seni istiyorum ya Rabbi, seni seviyor ve seni istiyorum, rızanı istiyorum, dostluğunu istiyorum, cemalini istiyorum demek lazım ki ona layık olalım. Böyle bir nimete, böyle bir şahadete, müşahadeye layık olalım. Yoksa ona Layık olmuş olmuyoruz, çünkü fedakarlık yapmamışız. Gerçek manada duamız olmamış. Eğer bir fedakarlık yapmıyor, fiilimizle duamızı yapmıyorsak, o eksik bir duadır. İstediğimiz kadar ben istiyorum diyelim. Eğer istiyorsak onu yaparız. Nasıl ki sevdiğimiz biriyle eğer görüşeceksek, uykumuzu bozarız. Kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Acaba gerektiği gibi Rabbimizi sevmiyor muyuz? Onunla sohbetimizi yapmak istemiyor muyuz? O gece uyanmaya davet ediyor. Kendisiyle olmaya davet ediyor. Ve biz bunu yapmıyoruz, yapamıyoruz. Eğer yapmıyor ve yapamıyorsak bu durumda sevgimizde mutlaka bir sorun var. Bir eksiklik var. Sevgimiz bizi uyandırmıyor. Uyanık tutmuyor. İnşallah bunu yapmaya çalışacağız. Karşılığını da alacağız inşallah. Evet. Efendim İstanbul'dan esra hacet namazı diye bir şey var mı? İnsan mürşidini hacet namazı kılarak rüyasında görmesi gerekir, gerekir mi efendim? Evet. Hacet namazını yanlış anlamışız. Evet. Hacet namazı herhangi bir işe karar verdiğimizde bu benim için hayırlı olsun diye iki rekat namaz kılıyor, dua ediyorsun. Yoksa bu hayırlı midir değil midir? Bu benim mürşidim midir değil midir? Evet böyle bir hacet namazı olmaz. Bu hacet namazı değildir. Hacet namazı karar verdiğinde benim için hayırlı olsun diye dua etmiş oluyorsun. Yoksa Ya Rabbi bana göster. Olmaz. Hayat bir imtihan. Buna beraber Allah kuruna akıl vermiş o aklı mutlaka vahyin ışığında kullanması gerekir. Yani eğer mürşidini arayacaksa, mürşidinin vasıflarını, bir mürşid-i vasıflarını öğrenmesi gerekir. Evet, nedir vasıfı? Peygamber varisi. Peygamberi temsil eden, peygamberin vazifesi nedir? Allah'ın ayetlerini okuyup açıklayan, hikmeti öğreten, nefisleri tezkiye eden, bilmediklerimizi öğreten, müjdeleyen, uyaran, uyaran, bununla beraber şahit olan, hayatıyla, ahlakıyla, bütün işleriyle şahit olan, örnek olan yani. Bu vasıftaki birini arayıp, evet, bulmamız gerekir. Yoksa rüya gördüm, yani şöyle niyet ettim, rüya gördüm. Olmaz. Nereden biliyorsun o rüyanın nefsani ya da şeytani olmadığını, onu bilemiyorsun, onu bilemezsin. Buna beraber o geçersiz bir şey yani. Evet, böyle bir şey yoktur, olmaz. Aklını kullanması gerekir, sonra duasını yapıp, hakkımda hayırlı olsun demesi gerekir. Yani aklını kullanması gerekir, hem de sonuna kadar. Mesela müşrikler, acaba peygamber midir, değil midir diye Resulullah Efendimiz hakkında tereddüt ettiklerinde onlar da böyle yapsa sonra rüya gördü, o peygamber değildir. Ya da olumsuz bir şey gördü, yani siyah ya da beyaz gördü günde, eğer siyah görmüşse olumsuz, beyaz görmüşse olumlu diye baktıysa, iman etmediyse, yarın kıyamet günü Allah'a nasıl hesap verir? Rüya gördüm, işte böyleydi. Allah, ben sana böyle mi yap dedim, böyle bir şey söyledin mi? Ben size aklınızı kullanın, bunu anlayacak bir akıl, bir gönül size vermişim demedim mi? Evet. Onun için böyle bir şey yoktur. Sadece hayırlı olsun diye o namazı kılar. Evet istihare namazı. Evet karar verdiğim işim bana kolay olsun diyedir. Kolay olsun, hayırlı olsun, güzel olsun diye karınlar. Yoksa ben o gördüğüm rüyayla karar vereyim diye değil. Rüyayla karar verilmez. Evet. Efendim Çorum'dan Murat Güler, Alevi, Sünni olayı yok. Hocamız bunu biraz dile getirebilir mi? Çok teşekkür ederim demiş efendim. Evet. Alevi, Sünni, Şii veya başka bir mezhebi Din gibi anlamak yanlıştır. Dinimizin ismi İslam'dır. Allah bize mümin dedi. Müslüman dedi. İman edenlere mümin, teslim olanlara Müslüman dedi. Dinimiz İslam dinidir. Kim İslam'dan başka din, dinle gelirse Allah ondan onu kabul etmez dedi. Din İslam. Bu dinin bir kitabı, bir peygamberi var. Hep beraber Allah'ın vahyini okuyor, dinliyor, anlamaya çalışıyor, Allah'ın vahyine uyuyoruz. Buna beraber peygamberini örnek alıp ona tabi olmaya çalışıyoruz. Başka bir şeyle kendini adlandırmak doğru değildir. İster bir mezhep olsun, ister bir meşrep olsun. Bütün mesele Allah'a kulluktur, kul olmaktır mezhepler herhangi bir konuda ibadet nasıl yapılır, şurada nasıl karar verilir, ceza verilir diye iştihad edilmiş. Dinin binde bir parçasıdır o. Hayatı yaşarken o konudan istifade edebilmek için sadece iştihad edilmiş. Evet Nasıl amel edilir daha doğrusu? Ama önce iman gerekir, iman. İmanda mezhep olmaz. İman sevmektir ve aşıktır. Allah'ı sevmen lazım. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmen lazım. Resulü'nü her şeyden çok, canından çok sevmen lazım. Resulüne tabi olman lazım. Eğer iman etmişsen, Allah'ı seviyorsan, de ki Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı mağfiret etsin. Sadece Resulullah Efendimiz'e tabi oluyor ve onu örnek alıyorsun. Evet alimlerimiz içtihat etmiş. Evet. Buna mezhep deniyoruz zaten. Herhangi bir konuda bir arime uyabilirsin. Ama sen onun gittiği bir yol yoktur. O mezhep değildir. Onun gittiği bir yol yoktur yani. Sadece o amel nasıl işlenir onu anlatmış. Mezhep Resulullah Efendimiz'in mezhebidir. İster ismini ehl-i de, ister de, ister de, o farkı etmiyor. Bu isimleri kullanmak da doğru değildir. Mümin ve Müslümanız. Bitti. Söz bitmiştir yani. İsim bitmiştir. Kendi kendimize isimler vermemiz doğru değildir. Herhangi bir mezheple kendimizi isimlendirmemiz doğru değildir. Allah bize eğer mümin dediyse, Müslüman dediyse, bize de düşen biz müminiz ve Müslümanız. Hangi mezhebe uyarsan uy, hangi alimin iştihadını kabul edersen et, o fark etmiyor. Müminler kardeştir. Yoksa böyle tefrika olur, her biri mezhebini din zanneder, bir tek biz haktayız deyip iddiada bulunur. Sonra bir de bakıyoruz ki düşman olmuş, karşısındakini kabul etmiyor. Herhangi bir konuda biri farklı iştihad etmiş, o iştihadından dolayı onu küfürle itham ediyor. Hatta öyle ki, böyle farklı farklı cemaatler, her biri, işte biz haktayız, doğruyu bir tek biz biliyoruz, mutlaka bize uyulması gerekir ki mümin olalım. Yoksa yoksa onlar Müslüman değil, yoksa onlar kafirdir, yoksa onlar müşriktir diyor. Katilleri halaldır diyor. Bunlar mümin değildir. Bunların İslam'la, dinle, Allah ile, peygamberle hiçbir alakaları yoktur. İmanları sadece ağızlarındadır, dillerindedir. Eğer gönülde Allah'a muhabbet yoksa, sevmek yoksa, Allah için sevmek yoksa, Rabbini anlamamış ve tanımamışsa kendi kendine bir put evet. hayal etmiş. Onun iman ettiği, iman ettim dediği Allah değildir. Gönlündeki putudur. Çünkü onun söyledikleri Allah'ın vahyine uymuyor. Peygamberin hayatına uymuyor. Alemlere rahmet olarak Allah'ın gönderdiği peygamberle hiçbir alakası yok. Kin üzere, nefret üzere evet kurulmuş bir din, kendi kendilerine ürettikleri bir din. Buna beraber Allah sanki ona vazife vermiş ''Git dünyayı cennete çevir'' vazifesi. Önüne geleni de öldür. Şeriatı getir. Bu konuda her şey sana halaldır. Öyle olmuyor mu? Şu anda öyle yapmıyorlar mı? Öyle yapmasalar birbirlerini öldüre, öldürebilir miler mi Müslümanlar, mü'minler? Allah buyurmadı mı kim bir mü'mini kasıtlı olarak öldürürse cezası ebedi cehennemdir? Zaten kaçtaki kafirdir diyor. Niye? Benim gibi düşünmüyor. Alevisi diyor o Alevi değil. Sünnisi diyor o Sünni değil. Başka bir cemaattaki o diyor bizden değil. Evet, kime yardım ediyoruz? Şeytana yardım ediyoruz. Tefrika oluyor, müminler arasında düşmanlık oluyor, birbirlerini öldürüyor. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe Ben müminim, ben müslümanım, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyenler kardeştir. Onları sevmemiz gerekir, onların imanını sevmemiz gerekir. Yok öyle söylemiş ama, ama yok bunun. Neyi söylerse onu öyle kabul etmen gerekir. Mümin birbirine düşman olamaz, birbirini öldüremez. Allah müminler kardeştir, öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun dedi. Arayı böyle mi buluyoruz? Ben şucuyum, ben bucuyum deyip benden olmayan mümin değildir, müslüman değildir. Bir tek ben haktayım diyerek mi buluyoruz? Herkes Allah'ın kulüdür. İman bireyseldir. Kul bireysel olarak Allah'a iman ediyor. Allah'ı ya sever ya sevmez. Ya onun emrini, hükmünü kabul eder ya etmez. Sever, her emrini, her hükmünü işittik ve itaat ettik dediyse, mü'mindir. Yok işine geleni kabul ediyor, gelmeyeni kabul etmiyor. Bununla beraber kendine fetva arıyor. Kurtuluş yok. Şeytanın peşine takılmışız demektir. Alemlere rahmet olana tabi olup, rahmet olmak yerine insana insanlığa muhabbet olmak, iman olmak yerine cennete taşımak yerine cehenneme göndermeye çalışıyoruz demektir bu. Bu mümindehdir. Allah'ı ve Resulünü, Allah'ın vahyini, Resulünü kabul etmemiştir. Kendine göre din üretiyor. Evet, şeytanın işi insanı zaten birbirine düşürmektir. Birbirine öldürtmektir. Cehenneme göndermektir. İşi bu zaten. Evet, Allah bizi gerçek manada Allah'a, Resulüne, Allah'ın vahyine iman edip ben müminim, ben Müslümanım diyenlerden eylesin. Kendini diğer müminlerden, Müslümanlardan, üstün görmeyenlerden, farklı görmeyenlerden, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyenleri, evet, kardeşi olarak görüp sevenlerden, yardım edenlerden eylesin inşallah. Efendim, İstanbul'dan Fatma isimli bir izleyicimiz, depresyon rahatsızlığı için ne yapmamız gerekir demiş efendim. Depresyon rahatsızlığı. Rahatsızlık, manevi rahatsızlık ne olursa olsun, ismine ne denirse densin tıpta, o nefsin rahatsızlığıdır. Bütün rahatsızlıklar mutlaka bir yerden kaynaklanıyor. Sorun bir yerden kaynaklanıyor. Bütün sorun, bütün mesele evet, iman meselesidir. Allah'ı sevme, Allah'tan emin olma meselesidir. Emin olma. Güvenme meselesidir. Kendini Allah'a teslim edip edememe meselesidir. İmtihanı kabul edip etmeme meselesidir. Eğer biri Allah'a iman eder, Allah'ı sever, Allah'ı sevdiğinden dolayı Allah'a güvenirse, Allah'ın sevgisinden emin olursa o güvendedir, o emindir. Şeytan ona hile yapamaz. Evet, bütün o hastalıklar, psikolojik hastalıklar nefisten kaynaklanıyor. Nefis terbiye olmadığı için, teskiye olmadığı içindir. Hangisi olursa olsun, onun bir tek tedavisi vardır, o da imandır. Allah'a dönmektir. İmtihanı kabul etmektir. Her anda Allah ona bir muamelede bulunur ve bu imtihan, bu kazanma imkanıdır. O kaybetsin diye bir imtihan değildir. O kazansın diye, evet, ona kazanma imkanı tanır. Kula da düşen, kazanmaya çalışmaktır, Rabbine teslim olmaktır, güvenmektir. Rabbine bütünüyle tevekkül etmektir. Kul Rabbine güvenmeyince, emin olmayınca, hayatı imtihan olarak kabul etmeyince bunalıma girer. Her türlü hastalık gelir. Kendini kaybetmiştir çünkü kaybolmuştur. Gücünün yetmediği bir hayatı yaşıyor. Bu hayat imansız yaşanmaz. Ya insanın kendini bütünüyle, sarhoş etmesi lazım bir şeylerle, unutması lazım, gaflete bütünüyle dalması lazım, evet hem kendini hem Rabbini her şeyi unutmaya çalışması lazım, ya da bir şeyleri öyle sevi sevmesi lazım ki ilah edinip, sadece onunla mutmain olması lazım. Bu kendini tamamen kandırmaktır. <gülüyor> ya da kul Rabbine iman eder, Rabbini sever, Rabbi için sever, onun her türlü muamelesini sever, ona güvenir, ona tevekkül eder, ondan emin olur. Bu da mümindir. Ama ben hem ben müminim desin, hem gereğini yapmasın. Boşluğa düşer. Yarım yamalak yapsın. Yine boşluğa düşer. Yani yine o psikolojik hastalığa yakalanır. Yakalanmamak için, yakalanmışsak kurtulmak için yapmamız gereken şey, Allah'a olan sevgimizi arttırmaktır. Allah'a olan sevgiyi arttırmak için de Rabbimizi tanımaya çalışmamız gerekir. Allah'ın isimlerini öğrenmeye o isimler üzerinde tefekkür edip Allah bu isimlerle bana nasıl muamelede bulunmuş deyip bakması lazım. Bir de bakarken Rabbini evet, tanımaya başlayınca gönlündeki o aşk, o muhabbet, o imam farklı bir hal aldı. Rabbine güvenmeye başladı, emin olmaya başladı. Rabbini tanıdıkça güvenir ve emin olur, sever, aşık olur. Tedavi böyle. Gerçekleşir. Yoksa tedavi olmaz. Sadece kendini kandırır, ilaç alır, uyur. İlaçlar onu uyutur. Sonra kendine gelince aynı şey devam eder. Evet, kurtulmak için <tuh> marifeti marifetullahi kazanması gerekir. El Esmaul husnayı öğrenmesi gerekir. O isimler üzerinde tefekkür etmesi gerekir. Rabbini anlayıp tanıdıkça bu imana, aşka, muhabbete dönüşür ki hem dünyası hem ahireti için bu gerekli olandır. Olmazsa olmaz olandır. Kul ne kadar Rabbini tanıyorsa onun ibadeti de o marifetine göre değeri alır. kıymet alır. Evet. Efendim İzmir'den Aziz hocam Cevşen takmak günah mıdır diye sormuş efendim. Cevşen takmak günah mıdır? Cevşende her ne varsa onu okumak gerekir. Allah'ın isimlerini evet okumak gerekir anlamaya çalışıp tefekkür etmek gerekir. Aynı şey, diyelim ki bir ayet yazdı, boynuna astı, taktı. Doğru müdür? Doğru değil, yanlıştır o. Ya da Kur'an-ı Kerim'i aldı, boynuna astı. Bu doğru müdür? Bu doğru değil. Allah boynumuza asalım diye onu vahyetmemiş. Öğrenelim diye, anlayalım diye, Rabbimizi tanıyalım diye, Rabbimizin bizden ne istediğini, Anlayalım diyedir. Eğer o bir duaysa, duayı dilimizle, gönlümüzle, fiilimizle yapmamız lazım ki dua kabul olsun. Yoksa Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın isimleriyle alay etmiş oluruz. Heh, biri sevmiş, öyle boynuna asmış. Bu başka bir şey. Ama ondan bir şey beklemek doğru değil. Bu beni korur demek doğru değil. Ya da bundan dolayı rızkım açılır, herhangi bir şey kazanırım düşüncesi doğru değildir. Bu yanlış. Allah bizden kulluk istiyor. Duanız olmasaydı Allah size neden kıymet versin, neden de yer versin buyurdu. Eğer bir şeyleri boynumuza asıyorsak, cevşen olsun veya bir dua olsun, bu durumda onu duanın yerine koymuş olduk. Duanın yerine. Elbette ki bunu Takanlar bilmeden onu yapıyor, caharet mazerettir. Ama bilinmesi gerekir ki boynumuza açtığımız her şey evet, cevşen olsun, nuska olsun, evet, başka isimlerle anılanlar olsun duanın yerine onu koyduk koydu demektir. Bu durumda evet, o bid'at olmuş oldu. Çünkü bid'at bir hakın yerine koyulmuştur. Dolayısıyla hak iptal edilmiş demektir. Yani okuma, dua etme, bunu tak demiş oluyoruz ya da bunu böyle yapmış oluyoruz ki bu kesinlikle yanlıştır. Böyle bir şey doğru değil. Ah, muhabbet olsun diye eğer sevdiği için boyuna takmış mı başka bir şey. Evet. Efendim, Bursa'dan Özcan Akbaşak, hocam iyi akşamlar, Allah razı olsun, sizi çok seviyoruz. Ailem için dua istiyorum sizden. Allah'tan razı olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Allah bizi Allah yolunda yürüyenlerden eylesin. Hem zahiri hem manevi sıkıntılarımızı gidersin inşallah. Allah bizi yolunda koşanlardan eylesin. Allah'a firar edenlerden eylesin inşallah. Allah razı olsun. Efendim, şu an bir izleyicimiz de bizi izliyor diyor. hocamıza çok selam söyleriz. Ali kimse diyor. Ona kurban olayım. Allah yolunda kurban olayım diyor efendim. Allah razı olsun. Hepimiz Allah yolunun kurbanlarıyız. Kurban olmadan yakınlık olmaz. Evet. Her şeyimiz Allah'a Allah yolunda. Evet. Kurban olsun. İnşallah kurban edenlerden oluruz. Allah. Efendim İstanbul'dan Mehmet mazlum kaplan namazda gevşek davranıyorum. Sabahı kılıyorum, öğleyi kılmıyorum, ikindiyi kılıyorum, akşamı kılmıyorum. Bu durumda hocamızın bir önerisi var mı? Bu bir alışkanlık meselesi. İbadetlerin meleki harine gelme meselesidir. Ne kadar o ibadet devam ettirilirse o kadar meleke haline Gelir ki, istese de onu bırakamaz. Evet Bu durumda yapılması gereken şey, böyle bir sorun karşısında, mesela diyelim ki, bir vakti veya iki vakti veya üç vakti, kalabileceği vakitleri hiç bırakmasın, sürekli yapsın. Diğerleri arada bir kaçmış olsa bile, evet, bir, iki veya üç, artı kendine göre onu hiç kaçırmasın. Daha sonra bir tane daha ilave etsin sonra bir tane daha ilave etsin görecek ki artık onu bırakamaz. Evet diğer bütün kardeşlerimizin öyle yapması lazım. Kılamıyorsa hiç kılamıyorsa bir vakit. Hangi vakit onun için en uygunsa onu sürekli kılmaya başlasın. Evet bir hafta 10 gün. Daha sonra bir de bakar ki ona alıştı. Bırakmak istese de bırakamıyor onu. Meleke haline geldi ki o onda güç ve kuvvet oldu. Onu namaza çekti. Sonra bir iki tane daha ilave eder. Böylece beş vakti tamamlarız inşallah. Evet. Efendim Manisa'dan bir kardeşimizdir. Efendim benim param var. Sizinle birlikte ümreye gelmek istiyorum. Ama ailem ve çevrem bana karşı çıkıyorlar. Hatta gidersen seninle konuşmuyorum diyorlar. Ben bu durumda ne yapmalıyım? Allah razı olsun, o mübarek ellerden saygıyla öpüyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Allah'ın vahyi bütün insanlar için kıyamete kadar bütün insanlara Allah'ın emri ve hükmüdür. Yoksa bir kısım ayetlere bunlar müşriklere söyleniyor, bu Yahudiye söyleniyor, bu Hristiyan ehli kitaba söyleniyor. Bu münafaa söyleniyor demek doğru değildir. Her bir ayetle teke tek birebir muhatabız. O hal bizde varsa onun muhatabıyız. Allah ayet-i kerimede buyurmuştu. Allah'ın evini Beytullah'ı ziyaret etmekten müşrikler alıkoyar. Evet. Müşrikler Allah'ın evini ziyaret etmekten alıkoyar. Bu durumda biri eğer Allah'ın evine gitmek istiyorsa birileri ona mani olmaya çalışıyorsa Allah'ın emrini kul yerine getirmeye çalışıyor, bir farzı yerine getirmeye çalışıyor. Başka biri ona mani olmaya çalışıyor. Allah ona bak müşrik dedi. Bunu yapan müşriktir dedi. Ancak müşrikler alıkoyar. Allah'ın evine Beytullah'ı ziyaretten müşrikler alıkoyar dedi. Onun alıkoyanın hiçbir faydası, hiçbir zararı yoktur yalnız. Niye onu öyle yapıyor? Ben diyor seni düşünüyorum. Sen beni düşünmüyor. Sen kendini düşün. Sen imanını düşün. Sen Allah'ın hesabını düşün. Allah sana sorar. Hulüm neden bunu böyle yaptın? Bak emretmişim. Bütün insanları imkan, imkanı olan, oraya yol bulabilen bütün kullarımı davet ettim. Bütün insanları davet ettim. Hatta mümin kafir bile demedi. Bütün insanların üzerindeki Allah'ın hakkıdır. Beytullah'ı ziyaret. Buna beraber ömre farz mıdır, Yoksa sünnet midir? Ömre farzdır. Neden? Allah buyurdu öyle. Hac ve ömre dedi. Hac ayrı, ömre ayrıdır. İkisi de farz, ama ikisi de ziyaret yalnız, ikisi de betullahi ziyarettir. Eğer büyük hacca imkan varsa ona gidiyoruz, yoksa ömreye gidiyoruz. Resulullah Efendimiz ömre yapmıştır. Öyle değil mi? Ömre yaptık. Evet, eğer biri de mani oluyorsa, anası olsun, babası olsun, akrabası olsun, Allah'ın beytini ziyaretten, Allah'ın emrini yerine getirmekten arı koyduysa, onu ömründe hayatında bir sefer yapması yeterlidir. Eğer namazdan arı koymak, bir kulun namaz kılmasına müsaade etmemek, küfürse, Allah'a şirkse, hac da, ömre aynen öyledir. İkisinde Allah'ın emri var. Biri hayatında bir seferdir, öteki günde beş seferdir. Arada bir fark yoktur. O bir seferlik farzı yerine getirmediyse biri, birileri ona mani olduysa, bütün hayatı boyunca onun ömre yapmasına, Allah'ın emrini yerine getirmesine müsaade etmedi demektir. Neden bir sefer? Bir sefer yetiyor da ondan. Bir sefer giden zaten evet. duramaz gitmek ister. Orası onu çeker. Çünkü orası evet. Ana vatan. Ana vatanımız cennet. Orası cennetten bir köşe. Peygamberlerin geldiği yerdir. Allah'ın vahyin indiği yerdir. Bununla beraber Allah orada kullarına farklı muamelede bulunur ki söylüyorum iman veriyor iman. Sevap değil. İman veriyor orada o imanla hayati boyunca kazanır. Onun için oraya imkan olur olmaz farz olmuştur ve gitmesi gerekir. İmkan bulur bulmaz. Evet, Allah ona orada öyle bir iman verir ki hayati boyunca o imanla kulluğunu yapar, ibadetini yapar. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? İnsanlar madenler gibidir. Kimi altın gibi, kimi gümüş gibi, kimi mücevher gibi, kimi teneke gibidir. Bu onların imanlarıdır. Teneke gibi bir imandan meydana gelecek olan amel de teneke ameldir. Ama altın gibi ise ameli de altın gibidir. Amelini altın haline getiren onun imanidir. İmanımızı teneke olmaktan, demir olmaktan, tunç olmaktan kurtarıp, gümüş haline, altın haline, hatta mücevher haline getirmeye çalışmamız gerekir ki, amellerimiz de öyle olsun. İmanı neyse insanın, kendisi de odur. İnsanlar dedi. Zahiri olarak bakıyorsun, hepsi insan gibi görünür ama maden farklı, içindeki farklıdır. Evet, kimi altın gibi, kimi paslı teneke gibidir. Hac, ömre bizim imanımızı artırır, kemara erdirir, altın harine, en azından gümüş harine, en azından o onun değerini, kalitesini yükseltir. Artık hayatı öyle yaşarız. Ama biri ona herhangi bir sebepten dolayı mani olduysa onun hiçbir mazeretini Allah kabul etmez. Bu Allah'ın gazabına sebep olur. Nasıl namazı biri kılıyor, başka biri ona mani oluyor, kılma diyorsa, kılamasın diyorsa, mazeretler üretiyorsa aynı şey oruç içinde geçerlidir, hac içinde aynen geçerlidir. Zekat için aynen geçerlidir. Gerekçe sebep ne olur ne gösterilirse gösterilsin Allah o mazereti, o gerekçeyi ondan kabul etmez. Bu ilahlık taslamaktır. Allah'a meydan okumaktır. Allah'ı kendini Allah'ın gazabına atmaktır. Allah böyle pervasızca kendini ateşe atanlardan, Allah'a itiraz edenlerden, Allah'ın kullarına kulluk yaparken müdahale edenlerden eylemesin inşallah. Efendim biz decimiz Allah'ın selamı üzerine olsun. Size tabi olmamışım ama nereye dönsem siz varsınız. Bu nasıl bir hal? Selametledim efendim. Evet. Bu gönül hali. Bu gönlün kabul etme halidir. Neden dolayıdır bu? Anlattıklarımızdan dolayı. O bizi değil. Anlattıklarımızı unutmuyor. Dolayısıyla Rabbinin ayetlerini unutmuyor. Rabbinin ismini unutmuyor. Günül hali bizimle beraber olunca o manevi hali de tattığından dolayı unutmuyor, ayrılamıyor. Bu imandır. Bu aynı zamanda tabi olmaktır. Aynı zamanda yolu beraber de yürümektir. İradesizdir bu. Eğer böyle değilse, ben tabiyim dese bile tabi olmamıştır. Tabiyet, sevmekle mümkündür. Ne kadar sevdiyse, o kadar tabi olmuş, o kadar beraber olmuş, o kadar bir olmuştur. Bir. Bir olmadan olmaz. Bir olmadan, vuslat olmaz. Evet, öyle bir birliğin olması gerekir ki, kendini ondan ayıramayacak kadar. Ama bilelim ki, önce bu birliği evet, Müşid-i Kambil'in kendisi yapar. Kendisiyle beraber olanlarla bir olur. Onları kendinden ayrı görmez, bir görür. Derviş sadece buna karşılık verir, yapmaya çalışır. Ama Müşid bunu bir anda yapar. Karşısındaki kendini, onu kabul edince ben tabi olmak istiyorum deyince onu gönlüne alır ve bir olur onunla. Ondan da aynısını, o karşılığı bekler. O bunu becerince iş bitiyor. Nefis aradan çekilmiş olur. Nefis aradan çekilince, evet Allah'ın nefeti yürü, tecelli ediyor. Gönlüne Allah tecelli ediyor. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz, kalem ile Kur'an dinlemek günah mıdır? <gülüyor> kalem ile Kur'an dinlemek, okumak günah değil sevaptır. İster kalemle oku, <gülüyor> ister televizyondan dinle, ister başka bir şeyden oku veya dinle. Önemli olan Rabbimizin bize ne söylediğini dinlemektir. Onu anlamaya çalışıp, gerekeni yapmaktır. Günah değil sevap kazanıyorsun. Hiçbir mazeret üretmeden Rabbimizi dinlememiz gerekir. Vahyini dinleyip, okuyup, anlamaya çalışmamız gerekir. Gereğini yerine getirmeye çalışmamız gerekir ki, Rabbimizi ciddiye almış olalım. Hiçbir mazeret kabul edilmez. Hiçbir şey buna mani değildir, mani olmaz. Nasıl okursak okuyalım, nasıl dinlersek dinleyelim, okuyalım ve dinleyelim. Evet. Efendim Siverek'ten Süleyman Yakışkan. Selamünaleyküm <gülüyor> hocam. Hanım eve erkek çiftlerin yaptığı hayırlar birbirlerine yazılır mı? Evet. Eğer erkek Benim malımdan hiçbir şey veremezsin. Dememişse, bu durumda hayat müşterektir, beraber yaşıyorlar. Onun için ailelere ne diyoruz? Eşler birdir, bir olmazıdır. Sen, ben demeleri doğru değildir. Bir görmeleri gerekir, biz demeleri lazım. Dolayısıyla yaptıkları aynı şekilde birbirlerine yazılır, yazılmıştır. Yazılır. Ebedi hayatta da beraber olurlar. Hatta biri kazanırken başka bir şekilde eğer Resulullah Efendimiz buyurdu, biri üst kata gitmiş, eşlerden biri altta kalmış. Allah alttakini üste alır. Onun kazandığı her neyse orada ikram etmiş olur. Dolayısıyla eşler neyi kazanırsa kazansın sadece yani mal olarak verdikleri değil manevi olarak kazandıkları her neyse yine beraber kazanmış olurlar. Allah ikram eder. Allah öyle buyurdu orada kazanmış olanlar eşler karşılıklı koltuklar arasında üzerinde oturmuş Allah onlara ikramda bulunuyor ama kaybedenler için onlar kendilerine de ailelerine de yazık ettiler buyurur. Onun için yaptıkları birbirine kazandırır. Evet. Efendim İstanbul'dan Fatma isimli bir izleyicimiz. Kadınlar terevühe gitmese evde kısa bir sorun olur mu? Bir de kadınlar cuma gitme mecburiyetinde midir? Evet. Kadınlar terevühe gitmese evde kısa olur mu? aslında evde kılınması gereken bir namazdır teravih. Resulullah Efendimiz onu evde kılmıştır. Evet, belki birkaç sefer mescidde kılmıştır ama evet, sürekli evde kılmıştır. Kadıların teravihi evde kılmaları lazım. Cemaate gidip kılsalar olur mu? Elbette ki olur. Nasıl uygunsa öyle yapılır. Camiye gitmekle, cemaate gitmekle evde kılmak arasında bir fark yoktur. Önce bunu böyle bilmeleri lazım kardeşlerimizin. <gülüyor> kadınların Cuma'ya gitmesi farz midir? Evet. Kadınların Cuma'ya gitmesi farzdır. Ama mazeretleri olduğunda bu durumda o farziyet düşüyor. Mazeretleri var çünkü. Resulullah Efendimiz'in döneminde kadınlar Cuma'ya da gidiyordu. Vakit namazlarına da gidiyorlardı cemaate. Hatta sahabe Ertuğrul Efendimiz buyurmuştu. Kadınlarınız mescide gelmeyi istediklerinde onlara mani olmayın diye emretmişti. Kullukta kadın erkek farkı yoktur. Evet. Allah davet ederken de Allah'ın zikrine, cuma günü Allah'ın zikrine davet edildiğinizde alışverişi bırakın cemaate cumaya Namazı Allah'ın zikrine koşun dedi. Orada kadın erkek ayrımı yapmadı. Ama mazereti olanlar tabii ki mazeretleri vardır. Allah ayrım yapmadıysa Resulullah Efendimiz de kadınlara mani olmayın dediyse mazereti olanlar hariç evet. Mazereti olmayanlar mutlaka namaza gitmelidir gitmeye çalışmalıdır. Evet. Efendim Antalya'dan Mehmet Nur cuma namazı vaktinde çalıştığımız iş yeri gitmemize izin vermezse bunda bize bir sorumluluk olur mu? Şartlara bakmak gerekiyor. Her konuda bu böyledir. Yani bir konuda acaba nasıl yapsam dediğimizde mutlaka hesabı Allah'a vereceğimizi unutmayalım. Allah bize sorsa, Hunum neden ben sana emretmişken neden namaza gitmedin dese bizim verecek bir cevabımızın olması gerekir. Önce bunun için yani cumaya gitmek için çabamızın, gayretimizin olması gerekir. Çalıştığımız evet, iş yerinde yetkili kimse, Onlara bunu beyan etmemiz gerekir. Gerekirse hep beraber söylemek gerekir. Ama bazen öyle işleri vardır ki orayı terk etmemek gerekir. Bu bu durumda durum değişmiştir. Durum farklıdır. Böyle bir durumda fetvayı kendimizden, gönlümüzden istememiz gerekir. Acaba gitmesem hesabımı Allah'a verebilir miyim diye hesap etmek gerekir. Eğer mümkünse. Cuma'ya gidebileceğimiz bir iş kendimize bulalım. Ama mümkün değilse elbette ki devam ederiz. Sorumluluk iş yerine aittir. Ama bazen olur ki iş yerini terk etmemek gerekir. Mesela orada bekçidir. O sahte terk edemiyor. Evet sadece şey fetvayı gönlümüzden istememiz gerekir böyle durumlarda. Hesabı Allah'a verebiliyorsak sorun yok. Elimizden geleni yaptık. Her türlü çareye başvurduk. Buna rağmen gidemiyorsak bu durumda mazeretimiz vardır. Mümkünse söyledim, başka bir iş bulmak gerekir, Cuma'ya gidebileceği, ibadetini yapabileceği. O da mümkün değilse, Allah bir yol gösterir. Evet. Efendim, biz selamun aleyküm efendim. Esma zikri önerileriniz var mı? Hangi esmaları zikir olarak çekmemizi buyurursunuz acaba? Bir de sizin hayat hikayenizi merak ediyoruz. Allah yolunda çektiğiniz eziyetler, meşakkatler nelerdir? Bizlere örnek ve gayret olması açısından anlatırsanız, kendinizden bahsederseniz çok sevinirim. Sizin dizinizin dibinde yetişenler, sohbetlerinize gelenler bizden şanslılar. Bizim Diyarbakır'a gelme imkanımız yok maalesef. Sizi Allah için seven bir garip olarak himmet ve dualarınıza muhtaçım efendim. Allah razı olsun. <gülüyor> isim olarak hangisini hangi isimleri zikretmemiz gerekir? Kardeşimiz bunu soruyor önce. Allah'ın bütün isimlerini öğrenmemiz gerekir ki gerçek manada Allah'a iman etmiş olalım. Sadece bir zikir olarak değil. Önce öğrenmemiz gerekir. Allah'ın isimlerini öğren anlayıp bu isimleri bende nasıl tecelli eder, etmiş mi, etmemiş mi ya da ne kadar etmiştir onu anlamaya çalışmamız gerekir. Yani Allah Rahim'dir. Rahman ve Rahim'dir. Bakacağız kendimize. Hayatı yaşarken Allah rahmetiyle nerede, ne zaman, nasıl tecelli bana muamele etti? Ona bakmamız gerekir. Anamız da rahmet etti, babamız da rahmet etti, kardeşimiz de rahmet etti. Büyürken Sürekli onlardan rahmet gördük. Evet, en basitinden doğarken Allah'ın Rahman ve Rahim ismi tecelli ediyor. Allah rahmet etti, rızkını gönderdi, ikramda bulundu, yardım etti. Kendine bakıp o isimle beraber Allah ile muhatap olması gerekir. Sonra bu isim bende de tecelli etmiş, bir ne kadar tecelli etmiş, bende rahmet ediyor mu? Kimem rahmet ettim? Ne kadar rahmet ettim? Ne kadar rahmet edip o rahmetin gereğini yerine getirdim. Yardım ettim. Yardımcı oldum. Zahiri olsun, manevi olsun. İsmi anlamak için tefekkür etmesi gerekir. <gülüyor> Allah'ın kendisine isimleriyle nasıl tecelli edip, nasıl muamele ettiğini anladıkça Allah'a karşı marifeti artar, muhabbeti artar. Rabbinin yakınlığını, Rabbinin kendisine kendisinden daha yakın olduğunu, her anda onu imtihana tabi tutarken rahmetiyle, isimleriyle, evet, ikramiyle, afiyle, mağfiretiyle ya da onu koruyor. Evet. Allah müheymindir, gözetler, hafizdir, korur, muhafaza eder. Nasıl koruduğunu, muhafaza ettiğini, evet. Tefekkür eder. Allah'ın yakınlığını anlamak için tefekkür etmesi gerekir. Elbette ki tefekkür ederken bir de bu ismi zikretmesi gerekir. Dolayısıyla herhangi bir ismi sadece zikir olarak değil, bütün isimleri tefekkür ederken, zikrederken Allah'ın el esmâhu l anlatırken nüzul sırasına göre anlatmıştık. Nüzul sırasına göre. Bu tefekkürün de nüzul sırasına göre olması gerekir. Herhangi bir ismi ayrıca zikretmek ayrı şeydir. Ama bütün isimleri öğrenip anlayıp, tefekkür edip, zikretmek ayrı şeydir. Her gün mutlaka iki sefer, üç sefer sabah kalkarken, akşam yatarken bir sefer El Esmaul Hüsnâ'yı hepsini, 99 ismi evet, okuması gerekir. Tabii manaları da beraber Şöyle bir iki dakika, her biri bir dakika, yarım dakika ya da böyle zaten birkaç sefer böyle tefekkür etti mi söylediğinde hemen o tefekkür de olmuş olur. En azından 99 ismi okuması gerekir. Sonra duruma göre isimler okunur. Bütün şiddetiyle mesela gönüle bir isim gelir, o ismi zikretmek ister. O anda ona ihtiyacı var, o anlık soru yalnız. Ertesi gün farklı olabilir, başka bir isim gele, gelebilir ama ismi zikrederken bir de tefekkür edip anlamaya da çalışması gerekir. Nasıl ki vücudun gıdaya ihtiyacı varsa, her türlü gıdaya ihtiyacı varsa ruhun da gönlün de Allah'ın isimlerini zikretmeye ihtiyacı vardır. O anda ona açtır yani, onun için onu ister. Evet, Onu yapması gerekir, bir gün, iki gün, beş gün artık her neyse bakar ki başka bir isim geldi veya bir ayet geldi. Sıra ondadır. Onu zikretmesi gerekir. Onu tefekkür etmesi gerekir. Zikirle beraber tefekkür. Evet. Bir de özel olarak mürşidin verdiği zikir ayrı şeydir. Onu, onu da yolculuk yapıyor çünkü. Evet. Efendim... Efendim Mersin'den Hilal Güler Şafii mezhebindenim otururken parmağımızı kaldırmadan kelime-i şehadet getirirsek olur mu? Evet. <külüyor> <tüksüzü> Mezhebimiz hangi mezhep olursa olsun. Mutlaka bizim bir ölçümüzün olması gerekir. Yani ibadeti yaparken farzlarını bilmemiz gerekir. Farz olanı bilmemiz gerekir. Parmağı kaldırmak, namazda parmağı kaldırmak farz midir? Hayır, değildir. Bu durumda parmağımızı kaldırmasak kabul olur mu? Elbette ki. Çünkü farz değildir. En azından bütün ibadetlerimiz için, bütün amellerimiz için Farz olan ne kadardır onu bilmek gerekir. Gerisi gerisi arif ijtihad etmiş. Evet Resulullah Efendimiz böyle yapmıştır. Onun için bu uygundur demiştir. Mesela abdest alırken farz olan bir sefer yıkamaktır. Tek sefer. Tek sefer ellerini dirseklere kadar yıkar, yüzünü yıkar, başını, ayağını mesheder. Veya başını mesceler, ayağını yıkar. Ayet böyle. Ayet bu kadar. Gerisi, Gerisi, Rasulullah Efendimiz böyle yaptı deyip, iştihad edilmiş. Üç sefer yıkamak, ağza burnuna su vermek. evet. Ne olmuş oldu? Sünnet olmuş oldu. Farzını bilelim. Evet, gerisi, hangi imamın iştihadına uyarsak uyalım, o fark etmiyor. O doğrudur yani. Farzi yerine getirmişiz. Evet. İster parmağımızı kaldıralım, ister kaldırmayalım. Evet. Böyle bu farz olmadığı için uygundur. Oraya takılmak doğru değildir. Bu parmak kaldırma yüzünden savaş çıkmış. İnsanlar birbirini öldürmüşler. Şeytan hile yapıyor. Evet, ister kaldıralım, ister kaldırmayalım ya da ne şekilde kaldırırsa kaldıralım o farkı etmiyor. Çünkü farz değildir. Evet. Efendim seniz varsa bir yarabbiriz bir misafet. Teşekkür efendim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.